Açık Radyo Yeter Ki İsteden Herkese Merhaba Sevgili Dinleyicilerimiz Ben Alper Dalkılıç Ve Ben Yelena Polikova Bugün Yine Her Zamanki Gibi Birbirinden Değerli iki Konuğumuz Var Konuklarımız Orientering Sporcuları, Üniversite Öğrencileri Ve Alanlarında Çok Başarılı Sporcular Kimden Başlayalım Önce Evet Sena Nur Yılmaz Ve Tarık Doğan Konuklarımız Tarık Hoş Geldin Stüdyomuza Daha Önce Açık Radyo'ya Gelmiş Miydin? Ee, hoş bulduk. Ee, daha önce gelmemiştim. İlk oluyor. Radyodan peki ilk kez konuk oluyorsun? Evet, ilk defa. İlk defa. Peki buraya konuk olma sebebin nedir? Bu hikayeyi bir anlatabilir misin? Ee, tabii. Ee, isterseniz. Orientering geçmişimden mi bahsedeyim yoksa? Öncelikle kendin de tanıtabilirsin. Ee, hangi e, üniversitedesin? Hangi bölümde okuyorsun? Orientering ile nasıl tanıştın? Orientering nedir? E, tavsiye eder misin? Ve çevrendeki arkadaşların ilgisi nedir? Birçok soruyu önce sordum ama. Tamam. Ee, ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, çevre Mühendisliği bölümünde. Ee, Orientering'e ben... İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilk yılında birçok farklı kulüpte deneyim sahibi olmak istiyordum. Ee, yine bir arkadaşım vasıtasıyla da e, haberdar oldum böyle bir şeyden. Ve bir pazar günü İstanbul Orient'in grubunun bir antrenmanına gittik hep beraber ve orada tanıştım. Peki kaçıncı seneydi okuldaki? Aslında ilk senemdi, hazırlıktı. Fakat şey bu sadece bir başlangıç oldu. O sene e, çok fazla devam edemedim ama hep aklımın bir köşesinde yer etti. Hı hı. Ve e, ikinci sınıfta aktif olarak, düzenli olarak yapmaya başladığımı söyleyebilirim. Hı hı. Peki, e, üniversitedeki kulüp e, öğrenci olmayan ya da dışarıdan üye alımını açık mı? Yoksa e, sadece üniversite öğrencileri mi katılabiliyor? Şöyle, e, önceliğimiz İTÜ için de yayılması. Orientering Spor'unun ne olduğu, nasıl yapıldığı. E, fakat hani e, kulübün misyonu olarak da üniversite dışından da e, liseler olsun... Ya da e, sadece orienting yapmak isteyen biri olsun, yani imkanlarımızı el verdiğince onlar için de seferber etmeye çalışıyoruz. E, parkura giderken ulaşım imkanı olsun ya da e, orienting nasıl yapılır bunun eğitimi olsun. Hatta bunun için de birkaç lisede e, Haydar Bişat Lisesi e, ve başka liselere de sunum için gittiğimizde olmuştu. Anlatmak amaçlı e, nasıl yapılır, nedir? Tanıtım amaçı aslında yani. Peki Alper, o kadar oryantilingi konuşuyoruz. Sen oryantilingi ne zaman yapacaksın? <gülüyor> Aslında benim oryantilingle tanışmam üniversite dönemi son senelerde. E, Uludağ Üniversitesi'nde okurken e, Tatyana'lar Bursa'yı ziyarete geldiler. Ve e, Emel Seçer hatta e, daha sonra oryantilingle tanışıp da e, bayağı biz oryantilingle e, ilerleyen sporculardan biri. E, ben tanıştım orienting sporuyla. E, tanıştım ve öyle kaldı. Nasıl tanıştıysan böyle de vedalaştın. <gülüyor> uzak uzak değil mi? Vedala yani Vedalaşmadım aslında. Başlamadın. Diğer... Başlamadım. Ben de bu arada Elan'ın baskılarından kurtulup hemen Sena'ya geçeyim. Sena, hoş geldin. Bizi kırmadın. Programımıza konuk oldun. Seni de tanıyabilir miyiz? Adım Sena. Ben de ilk defa katılıyorum programa. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Hazırlık senemdeyim. Hı -hı. Orienting'de de geçen sene tanışmıştım. Hı -hı. Kulüp standlarında kulüplerle alakalı afişleri asarken Bey orientring ismini gördüm. Dedim ne bu kulüp? Dedim dans kulübü mü falan dedim. Orientring'i sana nasıl anlattılar? Dinleyicilerimize de nasıl anlatırsın orientring'i? İşte orada sordum ben. Tam da yanımda orientring kulübünde olan bir arkadaş varmış. O anlattı dedi. Ormanda hedef bularak koşuyorsun ediyorsun falan. Ben de koşu sporunu e, başlamak istiyordum. Dedim ki hemen katılıyorum. Ve öyle başladım yani sonra. Peki şunu soracağım, ee, orientering daha çok e, aslında daha çok dediğim hep karşılaştım yani İTÜ özelinde ya da e, birçok kişide e, mühendis kökenli. Yani mühendisler evet. orienteringde başarılı mı? Bu e, analitik düşünce ya da e, nasıl oluyor? Ben idari bilimler e, mezunu ya da öğrencisi olup da orientering <gülüyor> yapan vardır elbette ama genelde hep çevremizde mühendis kökenler mühendisler var. Yani Orjantren'te sadece koşu önemli değil. Ee, haritada hedef bularak yol rotanı da kendini seçtiğin için birazcık aklını da kullanmak gerekiyor. Hı -hı. Ee, bu sebepten olabilir belki mühendislerin çok olması. Peki sen neden koşmayı sevmiyorsun? Ya da <gülüyor> hala e, aynı düşüncede misin? Ya aynı düşüncede değilim ama düz e, koşu pistinde koşmayı ben sevmiyorum. ya hı -hı. Ormanda kros olarak koşmayı falan daha çok seviyorum diyebilirim. Hı hı. Çok iyi. Peki Tarık, e, İstanbul'da oryantirin yapılacak yerler nereleridir? İstanbul'da oryantirin yapılacak yerler, şöyle aslında ikiye ayırabiliriz. Ormanlık araziler ve şehir içindeki alanlar. Ormanlık araziler olarak e, Belgrad Ormanı'nın farklı bentleri, farklı yerleri çok sık kullanılıyor. E, onun dışında mesela çok ilginç yerler, aklıma gelen ilginç yerleri söyleyeyim. Mesela Kapalı Çarşı'da yapılıyor, hı hı. adalarda yapılıyor. Onun dışında kampüslerde, e, üniversite kampüsleri, Yıldız Teknik Üniversitesi olsun ya da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maslak Kampüsü olsun e, bu alanlarda da yapılabiliyor. E, haritası çıkarılmış ve oryantirin için uygun e, her türlü arazide yapılabileceğini söyleyebilirim. Yani. Adada dahil. Adada dahil evet. Aslında burada oryantirin yapmayan sadece Alper var. Ben de o yüzden e, konuk... <gülüyor> Ben de konuk sayılabilirim. Ben de öğrencilerimle e, tanışma heykemi anlatayım. <gülüyor> bu arada ben bir şey söyleyeyim. Aslında bu, bu konuda suçlu benim. Yani Çünkü, Elana tabii ki sensin. <gülüyor> bu, bu, bu şekilde yani bilgiyi verince hani bu konudan bahsetmeyelim dedikçe Elan da üzerimize gelmeye başlıyor, devam ediyor. Buyur. Yok, hayır ondan değil. Aslında biz Tatiana ile 2011 ya da 2012 yılından itibaren tanışıyoruz. Ve Tatiana sürekli... E, Orantilerin ki gel geldi Yok dedim gelmeyeceğim. Benim Tatyana ile <gülüyor> tanışmam yani Tatyana'ları görmem herhalde 2003 yılına denk geliyor. Bayağı aslında fazla. önemli olan hani rakamlar böyle aldatıcı. Yani önce tanışmak görmek önemi değil. Ee, i̇şin, o, o, olayın e, direkt merkezde inmek önemli. Yani bir de aslında baksana 2003'te başlasaydın bu günlere kadar ne yol kat edecektin? <gülüyor> Aynen öyle. Kaç sene? 16 sene geçti. Bak şimdi milli takımda olabilirdin. <gülüyor> Kesinlikle. Takım. Kesinlikle olabilir. <gülüyor> Hiçbir şey için geç değil. Elbette ki ne diyoruz? Yeter ki iste diyoruz Elena. Dolayısıyla geç değil. Peki senin tanışma hikayen nasıldır? Evet, Tatyana na ile tanıştınız. Tatyana ile tanıştık. Tatiana da kostüme görüyordu. Zaten komşuyuz. kaç sene. Öğrencilerim ki gel gel diyordu. Gel gel diyordu. Sonra sanıyorum yıl 2013 bir arkadaşımla beraber Tatiana peşinde takıldık. O da antrenmana çıktı. Tabii ki Tatiana çallı çırpıyor içine girince biz Tatyana kaybolduk ve döndük. Bulamadık sonra. Çünkü bizim elimizde harita olup olmadığını hatırlamıyorum. Muhtemelen yoktu. Sonra geçen sene Alper'le UTMB yarıştan dönerken, UTMB Ultra Trail Domain e, Trail Patika yarışlarının e, zirvesi olimpiyat oyunları sığılıyor. Ve e, bizim gittiğimiz e, serviste iki tane yayılmış e, erkek vardı ve üzerinde yelekler var, e, yeleği vardı. Ptl 300 kilometrelik yarış. Yani ve... yayılmış e, kelimesini ben biraz anlatmak isteyeyim aslında. Üzerlerinde finisher yelekleri var ve e, o kadar yorgunlar ki ayaklarını nereye uzatacaklarını bilemiyorlar adamlar. Terliklerini giymişler ve, ve o do darbeden dolayı bir haftalık yaşadıkları yüksekte. İkisi uyuyordu. İkisi uyuyordu. Evet. Ptl ee, 300 kilometrelik yarış. Harbi dağlarında yaklaşık 25 bin irtifa kazanımı ve e, tamamen e, işaretsiz e, GPS veya hariteli giden bir Yarış. Ben de kendime söz verdim, eğer bu yarışa katılıyor olsam ki, çok büyük hayalimiz, Alper'le takım yarışı, <gülüyor> dedim ki öğrentiling'e başlayacağım. Sonra Alper program yapmışlar, ben maalesef o programa katılamadım, <gülüyor> İstanbul Öğrentiling Klubu'yla. Bize yarışı davet ettiler, İstanbul Five Days. Alper tabii ki katılmadı ama ben merak ettim, ve başka bir arkadaşımla katıldık. Ee, çok beğendim. Aslında hiç antrenman yapmadan katıldı. Yapanan katıldım. Çok güzel, çok keyifli geçti. Ben de ondan itibaren sürekli katılmaya başladım. Hem antrenmanlara, e, pazar olan antrenmanlara. Ve e, Evren'e mesaj gönderdikten sonra tabii ki pitel de çıkmış. Bu sene Alper'le Pitey'le gidiyoruz. 300 kilometre. Alper'ı yine de ikna edemedim. ben bir türlü öğrentilerine. Ama inanılmaz çok keyifli. Dün e, uzun parkura girdik Belgrad Ormanı'nda. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> seni de çağırdım Alper gelmedi. Evet Elena sen ama o zaman programa dahil olamamıştın. 17 Eylül'deki kayıtlara bakıyorum şu an. Ee, Ali Bey programa katılmıştı. Ondan sonra Yağmur Dursun, Zeynep Abalı programımıza konuk oldu. Ali Engin İstanbul Orienting evet. grubundan ve evet, e, güzel bir programdı. Podcast'te de dinleyebilirsiniz 17 Eylül'de. Peki Elena bir parça dinleyelim mi? Ne dersin? Sena evet. senden gelsin manos. Tamam. Ee, Yavuz Çetin'den olsun. Benimle uçmak ister misin? Yavuz Çetin'in Blue filmini izlemeyen varsa e, tavsiye ederiz. Çok değerli bir sanatçımızdı. Muhteşem bir filmdi aynı zamanda. Peki Sena. E, ikinize de soracağım Tarık. E, üniversitede <gülüyor> arkadaşlarınız e, bakışları nasıl? Hani tepki demiyorum ama ilgileri var mı? Ve e, onları Nasıl kandırabilirsiniz de demek istemiyorum ee, Ne anlatırsınız ne dersiniz orienteringin cazip bir halini göstermek için e Şöyle arkadaşları sizi görüp geliyorlar mı antrenmanlara ee, Okulda stadyumda koşu antrenmanı falan yapıyoruz Oraya geliyorlar da aşırı üşeniyorlar Hı -hı. Ama Ormana çıkmayadır koşmayadır O taraftan birazcık e, üzülüyorum Sizin gibi işte üşeniyorlar <gülüyor> Evet, evet. Aynen benim oryantimle geçendiğim <gülüyor> gibi ama diğer taraftan biz de e, hani çok kişiyle, arkadaşımla, dostumla karşılaştığımda işte diyorlar ki sizin ormandaki antrenmanlarınızı biz de geleceğiz. Hani koşu antrenmanı. Evet. Hani düşünün ki koşu antrenmanına da işte uyanamadım, gelemedim, işte çok yorgunluk, işte koşturmaca klasik bu kelimeler kullanılıyor. Dolayısıyla hayat akıp geçiyor ve e, bu muhteşem doğa her an e, yok ediyoruz aslında. E, hazır böyle bir değer varken, orman varken bence değerlendirmek e, lazım. Çünkü ders olsun, sınavları olsun falan... ...bayağı kafamız ona yoğunlaşıyor. Hı hı. Ee, sonra ormanda koşuya gidiyoruz ya... ...kafa boşalıyor ya, rahatlıyor yani... ...iyi geliyor bence. Yani bu muhteşem bir şey. Aynen öyle. şey Aslında e, Senay'a katılıyorum bu konuda. Pazar parkına çıktığımızda sonra ertesi gün... hani e, ...orientering yapmayan ve... ...hafta sonunda başka şeylerle geçirmiş... ...arkadaşlarımla okulda karşılaştığımda... ...onlara kıyasla benim için sanki... ...dönem yeniden başlamış gibi oluyor. Bu yenilenme olayı çok güzel. Onun dışında... E, İnsanları oryantirince çekmek için e, söylediğim şeyler arasında şunlar var. Mesela kademeler oluyor. Bu federasyonun düzenlediği yarışlar. Bunun için çok farklı şehirlere gidiyoruz. E, en son gittiğimiz mesela Sivas'tan geldik geçen hafta. Bunun dışında e, ormanda, pazar sabahını ormanda geçirmek ve e, şehrin o kaosundan birazcık kaçabilme şansı bulmak çok güzel geliyor. E, kuşçu Çok pardon oluyor. biliyorum. Mesela ben ...sabahları hiç uyanamayan birisiydim... ...ama geçen seneden bir pazar parklarına... ...kalkıp geliyorum mesela. Bu evet. pozitif evo enerjiyi... ...alabilmek için. E, aynı zamanda benim de ufak bir tespitim de var. Genelde orientering için... E, ...bizim kulüpte kal kalıcı olanlar... ...ya önceden hiç spor yapmamış insanlar oluyorlar... ...ve bir yerden başlamak isteyen insanlar oluyorlar... ...ya da önceden orienteringle ile... E, ...lisede ya da ilkokulda uğraşmış insanlar oluyor. Asker kökenli de olabiliyorlar. E, aslında başka sporlarla uğraşmış insan sayısı en az olan grup diyebiliriz yani diğerlerine kıyasla. İşte ee, benim gibiler. <gülüyor> <gülüyor> bu arada liselerde de aslında çok yaygın evet. olmaya başladı durum. Hani kaç yaştan aynen, itibaren aynen. başlıyor liselerde bu eğitimler? Ee, lisede aslında liselerde de kulüpleşme olayları var. Ee, ama orientering için bir alt sınır yaş olarak aslında ben ana kucağında bile mesela Five Days'e gelmiş e, çok fazla yarışmacı görebiliyorum. Ama bunun üst sınırı da aslında yok bizim ülkemizde 50-60 yaş kategorilerine kadar çıkarken bu Avrupa'da benim bildiğim üst sınır olarak 100 yaş kategorisi bile bulunmakta. Yani aslında yaşı yok bu sporun diyebiliriz. Ömür boyu yapılabilecek bir spor. Aslında çok güzel bir spor ve bu arada dinleyiciler için İstanbul Orantirin Külübü sitisine girip orada hem antrenman programları bakabilirsiniz hem de etkinliklere ve ayrıca Pazar günleri yeni başlayan için kısa bir eğitim veriliyor. Her hafta veriliyor yani. Evet. Mutlaka gelin. Çünkü çok güzel bir spor. Biz koşuyoruz. Ben de dün düşündüm ya. Şimdi bu arada ben de bu hafta pazar yarışa katılacağım. Tirelay'a ikna etmişler beni. İstemiyordum ben. Çünkü... Peki o yarışı anlatır mısın? Takım yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> onu ben yarıştıktan sonra anlatırım mu? <gülüyor> Sadece konuşu Ben şimdi tamam koşuyorum. Sabit hedef de giriyorum. Onu konuşuruz sonra sabit hedef ligi. Ama ben harita e, elime aldığım... ...zaman ve yani zaman karşı yarışacaksın ya takım sorumu da zaman... ...acayip bir heyecan bahsediyor. Biz çünkü yarışta biz genelde uzun mesafelere katılıyoruz... ...ve orada uzun uzun saatler, saatler boyunca koşarken... ...şimdi çok güzel bir örnek var. Geçen önceki hafta İznik'te 57 kilometre koştuk. Hava çok kötüydü. Güneşle başladık, yağmur sonra tipi ve kar. Kar, doğru. Orada... Evet, evet, orada... Benzeminde... Full çamur. Çok çamur ve orada bu yarışı hızlı geçmek için ben tamamen beynimi kapatıyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Böyle meditasyon moda giriyorum. Kafanı kapatıyorum. Mesafe uzunca, uzayınca daha da çok kapatıyorum. Hiçbir şey düşünmüyorum. Tam böyle meditasyon modu. Ama öğrentilik dersine kafayı açmak lazım. Beyni çalıştırmak lazım. <gülüyor> Peki ben işte şunu soracaktım aslında. Dinleyicilerimiz eğer bir yarışı görmek isterlerse. Hani antrenmanlarına katılabilirler. Ama diğer taraftan da bu yarışı görmek isterlerse. Pazar günü nerede olacak bu yarış? o Bilmiyorum. Ben, e, siteden... Sursanız, ben de katılacağım. Aynen. Evet, ee, şey Davut Paşa korusunda olacak. Hı hı. Ee, relay yarışı diye geçiyor. Bayrak yarışı. Beş kişilik hı. takımlardan oluşuyor. T Tire relay şeklinde ismi hı tam hı. ismi. Ee, üç erkek ve iki kadın. En az iki kadın sporcu olması gerekiyor. Şu şekilde olacak. Normal orienteering e, haritasıyla toplu bir çıkış olacak. Ve daha sonra her gelen kendi takımdan yarışmacı bir sonrakine. E, ...bitirdiğinde bir sonrakinin çıkmasına... E, ...çıkacak ve bu şekilde... ...beş kişinin toplam süresi... ...baz alınacak. E, bu şekilde bir yarış olacak. İlk defa yapılıyordu değil mi? Evet, evet. Türkiye'de ilk defa Hı -hı. E, düzenlenecek. Ama Peki işte, kaç sen, yakın olacak? I, sen izlemek diyorsun da orada... ...ormanda herkes olacağı için çok e, izlenme... E, imkanı yok gibi. İmkanı yok ki. Evet yani piknikçiler arasında zaten orientalik sporcularını şöyle tanıyabilirsiniz arkadaşlar. Dinleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Ellerinde haritalarla Pusular. ve parmaklarında pusula takılı vaziyette. Esefendi. Evet. Evet. Şey, bir de yüzüğümüz var diye geçiyor, Evet o yüzükle birlikte Ve gidilen noktalarda e, Siz terimleri daha iyi biliyorsunuz Elana sen de dahilsin Bu ekibi Ve ondan sonra e, direkt koşanlar Ve elinde haritayla Bir de e, şöyle bir tespitim var aslında e, Tamam koşuda fiziksel olarak e, Erkek ve kadın arasında Farklılıklar olabilir Ama ultra maratonda yine yok Çünkü ne zaman ne olduğu belli değil çünkü mesafe, me uzadıkça. Me mesafe uzadıkça Ve mental seviyede ön plana ki Oriental de ben böyle bakıyorum... ...aslında diğer taraftan yani çok... ...elit seviyede e, denilen bir... ...erkek sporcu eğer haritada... ...bir şeyleri karıştırdıysa aslında onun için... ...bir şeyler iyi gitmiyor olabilir. Aynen öyle. Yani bir de, kadın sporcu... ...geçebilir veya e, ben bunu daha ...cinsiyet ayrımını çok e, görmüyorum. E, şöyle Bilmiyorum. aslında... E, ...kadın ve erkek sporcuların haritaları... ...farklı oluyor. Hı -hı. Kendi aralarında kategori... ...olarak yarışıyorlar Hı -hı. ama... E, ...şeye katılıyorum... E, ...eğer... Kafacı haritaya girememişse bir sporcu e, bu aslında cinsiyet fark etmiyor. Hı hı. E, haritayı daha iyi okuyan biri daha yavaş olsa bile hı hı. rahatlıkla geçebilir diğerinin önüne. Yani Koşu çok da önemli olmuyor. E, ze evet. Zeka aslında. yönünde var yani işin aslında diyebilirim. Kesinlikle öyle ve daha uzun mesafe koştum diye hani daha çok noktaları bulacağım veya daha çabuk ulaşacağım diye bir şey de yok aslında değil mi doğru Aslında en... minimum koşmak ve minimum efor sarf ederek bitirmek aslında daha e, işe yarayabilir bu sporla. Biz dün e, uzun parkura e, girdik ve 21 tane hedef vardı. Normalde mesafe 3, 7 kilometredi pardon. Ya da 7, 7'ye 7.3. Biz kaç kilometre yaptık? 14 <gülüyor> kilometre. <Peki, aydın. gülüyor> ya da 3, 3 saat sürdü. Sonra orada görevli arkadaşlar süreye bakınca 3 saat olduğunu emin misiniz? sordum. Tabii 3 saat ya zaten tutuyoruz biz de. Aydın ne kadar sürede tam tamam. 2 saatte tamamladı. Ama daha bakmadım. Ama işte bizim için de ne kadar çok kaybolursak o kadar. Yani biz aslında çok kaybolmadık. Nasıl böyle mesafe yattığımız biz de bilmiyoruz. İşte bakalım pazargönü nasıl ben yarışacağım nasıl Bir e, orientalik sporcusu kendini yani nasıl geliştirebilir? E, neler yapması gerekir? E, Bunu da ben yeni yeni kavrayorum. Kondisyon mu derler? E, kondisyon lazım evet. Kondisyon çok lazım çünkü aşırı sakatlandığımızı fark ettim. E, Koşan çermiğini yapmak gerekiyor. aslında şey sakatlık bizim İtalya e, İstanbul ya İtalya kulübü olarak. Ee, çok sıkıntısını çektiğimiz bir konu Hı -hı. ormanlık arazide koştuğumuz için e, koşu antrenmanlarını e, düzenli devam etsek de bunu kuvvet antrenmanlarıyla desteklemek gerekiyor ve Hı -hı. evet bunu e, ben de aslında geç öğrendim ve bu sene aslında yeni, yeni kavradık bunu e, evet bir sakatlıdan yeni çıktım bir bir süre fizikte daha gördüm e, kuvvet de mutlaka antrenmanın bir parçası olmalı yani arazide mi peki antrenmanlar yapmalı yoksa e, pistle birlikte yani interval antrenmanları yanında bir de e, patikalarda da mı koşmalı? Aslında hepsi diyebiliriz. Hepsi demek. Evet, hepsi. hepsi. Aslında şöyle ben söyleyeyim bu bizim ultramaraton ya patika koşularında da. En önemli şey balları kasları zaten güçlendirmek lazım sadece koşul olmuyor bağları eklemlere özellikle ayak bileklere çünkü e, o zıplamalar ve farklı hareketler var e, onları güçlendikten sonra e, çünkü inanılmaz çok araziye giriyoruz sen de Alper bir kere girdin benimle sabit hedefi görüyorsun hiç hı hı. böyle yol olmayan yerde zıplayı duruyorsun ama e, alışıyorsun işte e, ayakları ve güçlendirme hakikaten antrenmanın çok önemli Şu, tabii ki elinde harita aldığın zaman o motivasyon çok daha farklı oluyor. el ile gittiğim zaman ya zaten oradan ineceksin ben niye oraya gidiyorum ki diye hani düşünmeye başladık <gülüyor> yani yine koşucu mantığından çıkamıyorum aslında yani bunun antrenmanı saha haricinde nasıl oluyor, olabiliyor peki ee, bizim bunun için e, bu sene başında e, Yasin Bostan'ın girişimiyle bir sabit hedef ligimiz var. Bu gerçekten bizim için bir nimet. Şu şekilde. Normalde orientering parkurlarında hedefler turuncu beyaz bayraklarımız oluyor ve bunu biz her yarışta, her antrenmanda farklı şekilde e, farklı koordinatlara koyarak tekrar buluyoruz. Yani aslında hedefler kalıcı değil. Fakat e, bunlar hani e, her zaman yapılabilecek şeyler değil ama bir sporcu istediği zaman araziye çıkıp antrenman yapabilsin diye e, sabit hedef ligi ortaya çıktı. Şu şekilde bizim e, Tahtadan kare şeklinde e, hedefler yap, yaptırdık. Onu da e, Mert Uygun çok sağolsun. Selamlar o, o <gülüyor> Teşekkürler. Yandı. Herkesin emeğine sağlık muhteşem. Işte, aslında ekip ürünüydü. E, ve bunlar araziye sabit olarak yerleştirildi. Ve bunun her bu işte yüzden fazla hedef. Ve bu, bunun bir haritası var. Bunu çok çeşitli e, haritaları çıkarılabilir şu şekilde şu anda. Ve isteyen herkes bu Sabit Hedef Ligi'ne katılabilir. Orada istediği zaman kendi istediği şekilde antrenmanı yapabilir aslında. Yani antrenmanı yapmak lazım öyle. Arazi antrenmanı evet. çok önemli. Çünkü haritada araziyi okuyabilmek, girintileri, dereleri ya da başka tanımları okuyabilmek çok önemli. Pusula da kullanılıyor. Ama pusula yeni başlayanlar için özellikle pusulayı tavsiye etmiyoruz. Çünkü asıl olay... Ara, arazideki arızaları okumak ve bu sayede e, yönünü bulabilmek diyebilirim. Peki Sabit Hedef katılmak isteyenler ne yapmalılar? Nasıl kayıt oluyorlar? Ee, şeyimiz var, bizim sitemiz var. Sabit Hedef internette internet çıkacaktır. Ee, oradan kayıt olabilirler. Kendilerine e, mail şeklinde haritayı gönderiyoruz. Ee, bu sayede olabilir ve daha sonra aldıkları sonuçları da eğer hani GPS'li saatler ya da bir GPS uygulaması olan bir telefonla çıkarlarsa Sonuçları diğerleriyle de karşılaştırabilirler ve bu sayede kendi aralarında da derecelerini görebilirler. O zaman Tarık bir güzel bir parça biz alalım sonra konuşmamızı devam edeceğiz. Tamam o zaman Erkin Koray'dan Meçul şarkısını dinlesek çok güzel olur. Oh, Sana ne oldu ne oldu sözlerinde gözlerinde yalnız ben vardım yalnız ben vardım Dündüyordu. Ne oldu Ne oldu şimdi sana Ne oldu Ne oldu sözlerinde gözlerinde yalnız ben vardı, yalnız ben vardı. tark ve de sormak istiyorum ororient sporunda kız yaş Önemli mi ve yetişkin olarak sporcular kaç yaşına kadar devam ediyorlar? Yani sizin rastladığınız ya da bildiğiniz dünyada ya da bizim ülkemizde sporcuların yaşları nedir? Yani biz hep diyoruz ya yeter ki iste dinleyicilerimiz için de örnek olması açısından ve diğer taraftan da aslında ben her zaman diyorum yaşı hiç önemli değil. Yani önemli olan deneyim ve o haritayı nasıl okudunuz ve nasıl hareket ettiniz aslında. Ya gerçekten ben rastladım buna. İstanbul Five Less'de gördüm. 2-3 sene... ...devam eden dört yaşında bir tane çocuk vardı sanırım... ...parkura ee, çıkıyor mu bilmiyorum kendisi ama... Kendisi benden daha fazla deneyime sahip Five Test'e... Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani annesinin ya da babasının sırtında mı başlamış... ...yani <gülüyor> e, birlikte dolaşarak mı izlemeye başlamış... ...nasıl sanırım olmuş? Sanırım O şekilde başlamış ve daha sonra sanırım şu an uzaktan izliyordu ailesi... Ee, ...kendi yapıyor yani şu an. inanılmaz peki bu alt sınır belki de... ...veya Hı. üst sınır da... ...sınır demek aslında kötü bir şey ama... ...yani aslında üst yaş yok gibi bir şey yani... Dediğim gibi bu e, çok 80 yaşında da ben şahit oldum birebir e, yarışmaya katılan ve hakkıyla yerine getirebilen e, sporcular var. Aslında ben bu yanı da çok seviyorum. Ben bu spora başladım ve bunu ömür boyu devam ettirebilirim diyebilir bu spor yapmak isteyen herkes. Ve hani kesintisiz bir şekilde kendini geliştirebileceğim bir alan bulmak e, çok değerli aslında. Mordob Sade Hedefliğine dönerken e, şimdilik bildiğim kadarıyla 100 tane hedef valide bende tarafından yerleşmiş ama başka bir yerde gelişecek. E, sen e, biliyor musun? E, nereye sanırım koyacaklar? Neşet suyuna da Neşet su e, zaten e, birbirine çok yakınlar, sınırlar. E, neşet suyuna doğru da genişleyecek diye biliyorum. Bir de benim böyle çok enteresan anı var bizde. Çünkü ben Aralık'tan itibaren Sabit Hedef Ligi'ne çıkıyorum. Sanıyorum en fazla katılan benim. Çünkü ben Belgrad Romanyan'ın yanında oturuyorum. <gülüyor> Ve özellikle kışın. Şimdi tabii ki artık bizim koşu sezonu da açıldı. Yarış sezonu açıldı. Bitmiyordu ama daha çok programlı çalışmam lazım. Şimdi çok çıkamıyorum. Ama kışın neredeyse bütün uzun antrenmanlar. Ben Sabit Hedef Ligi'yle beraber birleştiriyordum. Öyle koşuyordum. Ve ilk parkura çıktığımda bir tane hedefi bulamadım bir de tam çok kötü havada çıktım sisli puslu havada. Sonra ilk orta parkuru, çünkü orta parkur var ve uzun parkur var. Hedef sayısı ve mesafe farklı. Sonra böyle tek tek tek buluyordum. Sonra güzelce alıştım ve şimdi bu şekilde yapıyorum. İlk kez çıkıyorum, buluyorum hepsini. İkinci kez çıktığımda, araziyi çok iyi biliyorum bu arada. Ben orayı iyi biliyorum. İkinci kez çıktığımda hızlı koşuyorum. Üçüncü kez çıktığımda haritasız koşuyorum ezbere. O antrenman olarak. Hatta böyle bir anılar var işte burada bir batanya duruyordu. buradan hiçmem <gülüyor> olası. Bu arada dans dansa Yasin duyarsa yapılmaması gereken ama dediğim gibi bu benim için böyle bir oyun olan gibi. Hatta Yasin bana bir kere dedi ben pusulasız çıktım. Pusula evde unuttum. O dedi ki ben markete bile pusulasız gitmedim. <gülüyor> Aslında öğrencilerin bunu. <gülüyor> Buradan selam <silen> olsun. <gülüyor> Elbette çok evet. çok çok önemli çok önemli. Peki e, bu orienteeringde sabit hedef liginde özellikle e, çelik tellerle halatlarla e, ağaçlara sabitlenmiş ahşap parçalar var. Biz e, koşarken ekiple ya da bireysel olarak da ormanda görüyoruz. Avlanmak yasaktır tabelası kurşunlanmış vaziyette yani Aynen, ormanda ben de ne yazık evet, ki ve bu e, ahşap parçalar ve, e, hedef ligindeki işaretler acaba e, bir şey oluyor mu başlarına bir şey geliyor mu? Şöyle. E... Bu metal, şek metal ipli sabitlenmeden önce çok kaybolmuştu. Nedenini bilmiyoruz hani neden kaybolur. Ama şu an sanırım daha az hala kayıp olmaya devam ediyor. Daha Hı -hı. az şey çok önemli onların kaybolmaması çok önemli. Çünkü biz antrenmana çıktığımızda. Orada bir şey arıyoruz ve hani kendinden emin olamıyor biliyor da insan tam haritada burada olması gerekiyor diyorsun fakat orada bir şey görmemiz çok önemli ki hı hı. gerçekten o koordinata geldiğime bana bir şey versin geri bildirim versin ee, fakat kayıp oluyor zaman zaman bu yüzden de biz de elimizden geldiğince onları tekrar yenilemeye çalışıyoruz. Bir iki defa rastladım aynen yarıya falan bölünmüştü evet. hedef. Bir de şey el yapımı olduğu için yani kendimiz e, emekle ürettik. O yüzden biraz da şey, güzel de gözüküyor. O, on, estetik olmasına da ne doğaya uygun bir de. E, tahta parçası ve evet, hiçbir sorun Maalesef ben de bir kere parkura çıktığımda zaten o hedefe ben birkaç kez gittim. Sonra hızlı koşacağım zaman bir baktım hedefi yok. Biliyorum ki burada olmalı. Orada 10 dakika kaybettim. Sonra bir baktım, kırılmış ve yapraklarla kırışmış. Tam kışın zamanlarında. ve de hakikaten çok bazen bir arıyorsun, arıyorsun, bulamıyorsun. Çok sinir bozucu oluyor. Benim de ilk, zaten anasını bilmiyorum. Kaçıncı o hedef? 114. hedef galiba. <gülüyor> Orta park, orada ilk kez çıktığımda. Ben orada iki saat dolaştım, bulamadım. Sonra yine yazdım. Dedim, nerede bu hedef? Canlı <gülüyor> yayın açtık. Bakıyoruz arazi burada ne var orada ne var çünkü çok da iyi bilmiyorum. Sonra bir arkadaşımızı aradık dedik ki işte oradan oraya git öyle bulduk. Şimdi ben o hedefe gittiğimde artık kış, gece gözü kapalı gidebiliyorum. Peki senin sene bulmadığın hedefler var mı böyle bir şey? Gidiyorsun bulamıyorsun ne yapıyorsun pes ediyorsun mu sonraki gönlü dönüyorsun? Bir hedefe başladığımda birinci hedefe bile bulamamıştım ilk. Çünkü normal bizim pazar parklarında hedefler turuncu beyaz renkli. çok Bir de kocaman çarpan, prizm şekeri evet büyük. Şimdiki sadife, sa, sabit hedefte böyle küçük kare bir şey olduğundan dolayı başta göremedim. Sonra aşina falan oldum ettim. Hatta e, Elena ile 42. hedefte sanırım onu bulamamıştım. 15 dakika 20 dakika aramıştım onu. Sonra buldum ama <gülüyor> çok sevinmiştim ona. Ve bu arada ahşap bir parça uzaktan da hiç belli olmuyor hiç zaten. Ağaç kendini kamufle ediyor. Yani o turuncu evet. beyaz diğer işaretler zaten çok uzaktan görünebilir bazen. Uzaktan ama böylece normal hedefler... Şimdi aşırı kolay gelmeye Daha başladık kolay değil sebepten. Değil mi? Evet. sebepten Göz alışıyor aslında zamanda Bir de hava çok böyle açık olursa Ben bazen böyle görüyorum çok uzaktan O da bir gününde olmak lazım <gülüyor> Bazen hedefe geldiğinde göremiyorsun Tam karşıma duruyor de. göremiyorum bazen <gülüyor> aynen Nereye bakman gerektiğini de biliyorsan aslında haritada e, fark etmen daha kolay oluyor ama evet. hani arkanda bile olabilir sen haritayı e, doğru okuyamadığında arkanda olabilir ve göremezsin çok dibinde olsa bile. <gülüyor> evet dinleyicilerimiz e, bugün orientalink konuşuyoruz. E, sohbetimiz devam ediyor. Sena ve Tarık bizlerle. Elena da aynı zamanda orientalink yapıyor ve e, deneyimli iki arkadaşımızı bulmuşken. Peki e, kulüpte e, dağılım nasıl? ...cinsiyet dağılımı. Ben kız... <gülüyor> yani, o aslında şu an bir sıkıntı. Evet. Geçtiğimiz sene yani daha iyi bir dağılım vardı... ...kız erkek oranı kısmında fakat bazen sonuçta hepimiz öğreneceğiz... ...derslerine ağırlık vermesi gerekebiliyor... Başka nedenler olabiliyor Şu an erkek oranı çok daha fazla diyebiliriz Hatta son Aynen. kademe giderken Baya 3 kız çok. vardı sadece 3 kız, kız evet. 30 kişiye yakındık Ama dediğim gibi Çoğu zaman böyle olmuyor İstanbul Oğrentin Grubu'nun antrenmanlarına da Gelenlere dikkat ettiğimizde dağılım çok daha çok yarı, yarı yarıya bile evet. diyebilirim. Aslında evet antrenmanlarda ben çok kadın görüyorum parkurda. Çünkü herkes farklı zamanda çıkıyor ama e, inanın dün bile bir sürü vardı. Bir de e, bazen ailecik bile geliyor insanlar. Evet, ben de getiriyorum çok... anneme falan. Çok güzel ee, anne baba ve küçük çocuklarla aslında o yaşta öğrenmek çok güzel. Ben evet. bu spora e, 37 yaşındayken başladım. İşte geçen sene. <gülüyor> Ama çok hakikaten eğlenceli, key, keyifli ve hayatıma çok bir şey kattığını e, diyebiliyorum. Ondan dolayı Alper artık e, derası başına değil ben bilmiyorum. <gülüyor> Nasıl bak Üç, burada üçümüz oturduk seni ikna etmeye çalışıyoruz. Ben de her zaman e, antrenmanı geldiğimde işte... E, Alper yok tabii ki ve soruyorlar Alper ne zaman gelecek? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben, ben uzaktan takip ediyorum ama değerli konukları da radyoya davet ederek de Engin tecrübelerini de alıyorum, dinliyorum. Peki Teşekkür bu arada üniversiteler bazında, üniversitelerin durumu nedir orienteringde Yani bir lig var mı? E sıralama nasıl? Üniversiteler arasında Türkiye'deki... E, şu şekilde bir şey var. E, federasyonu düzenlediği kademeler var. Bunlara e, üniversiteler ve kulüpler, üniversite kulüpleri ve diğer kulüpler katılabiliyor. E, geçtiğimiz hafta dediğim gibi Türkiye Şampiyonası vardı. Bu e, federasyon düzenli yarışın son basamaydı ve e, sonuçlar belli oldu. Senenin sonuçları. E, İstanbul Orienti Grubu olarak erkekler 21 yaş kategorisinde 3. olduk. E, bunun dışında e, ön... Önümüzde yani Mayıs ayında üniversiteler arası bir yarış olacak. Buna sadece üniversiteler katılıyor. Hı hı. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak da biz de o yarışta yer alacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi var İstanbul bazında düşündüğümüzde. Ee, bunun dışında Boğaziçi Üniversitesi yakın zamanda kulüp kurudu. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde de yine bir yakın zamanda kulüp kurulduğunu biliyorum. Peki ITÜ'nün geçmişi nedir? ITÜ Orienting kulübü. E, Kaç evet, sene oluyor? Hatırlamıyorum ee... da bayağıdır var. Şöyle en az yedi senesi olduğunu söyleyebilirim ama bu hı hı. şey kulüp olarak e, resmiyeti kazandığı tarihtir muhtemelen. Hı hı. Daha öncesi de var. E, hatta şu an o kişiler mezun olmuş ve İstanbul Orantim Grubu'nda Yönetim sporluk grubunda yaşımına grubunda de. devam ediyorlar. Evet bunu da soracaktım. Mezun olanlar da gelebiliyorlar mı? Ee, şey bizim kulübümüz. Evet. Şöyle aslında bizim etkinliklerimiz değil de pazar parkuru... İstanbul Orantisi'nin grubunun düzenlediği ve herkese açık, katılmak isteyen herkese açık etkinlik, antrenman. Buna herkes katılabiliyor. Bunun için itili olmaya gerek yok. İtili olarak da biz kendi içimizde, stadyumumuzda antrenmanlar yapıyoruz. Kampüs'te antrenman yapıyoruz. Ormanda yapıyoruz. Yani eğitim, yani öğrenmek isteyen herkese de... E, ...bilgimizi aktarmayı... orienting zaman... sadece ormanda yapılmıyor, şiir Yap. içinde de yapılıyor. Tabii, tabii kesinlikle. Parklarda. Aynen parklarda, parklarda yapılıyor. Malte, ya. Malte bir parkı çok güzel mesela bir örnek verelim. Orada şey de var. Gece de yapılıyor değil mi? Gece de Aynen, yapılıyor, kafa lambaları veya, e, Çok keyifli oluyor hatta. Ya onda peki reflektif bir şey yok tabii. Yani uzaktan belli olması için de bir herhangi bir şey konmuyor yani. Aslında şey, bayraklar e, kendini belli ediyor biraz. Evet, turuncu beyaz bir zor, zor, zor, şey. zorlu gibi. Tabii. Ee, ama kafa kafalambarıyla da yapılıyor Ormanda da kafa kafalambarıyla yaptığımız oldu Hatta yılbaşı etkinliği şeklinde Yogi düzenlemişti ya, Süper o zaman Çok ben güzel. de takip edeyim de katılırım O zaman e, şimdi de e, yeni bir parça dinleyeyim Bu sefer bende yani True Soft Harita geliştirmek isteyenler ne yapmalı? Şimdi antrenman o ayrı zaten o olan bir şey koşacaksın tamam. ve ormanda hedefleri bulacaksın. Peki böyle evde oturuyor musunuz, çalışıyor musunuz, böyle kitaplar okuyor musunuz? E şöyle çok güzel bir uygulamamız var, Rotachis. iogenin sitesinde yine. E benim GPS'li saatimle çıkıyorum parkura ve e parkur bittikten sonra bunu o programa aktarıyorum. Diğerleri de aktarıyor ya da elleri de çizebiliyorlar. Ee, ve bu sayede ben işte başka bir kişiyle kendi rotamı karşılaştırabiliyorum. Abi, o daha iyi bir yerden gitmiş olabilir. Ya da ben kendi içinde de kendimi değerlendiririm. Ara zamanlar var. Birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef. Hedefler arasında kaç dakikada, kaç saniyede gitmişim. Nerede hata yapmışım. Ve oturup bunları aslında çalışabiliyorsunuz. Ve çok da faydalı oluyor. Biz zaten okul kulübünde e, toplantı yapıyoruz. Bu çizdiğimiz rotaları falan tartışıyoruz ediyoruz kim hata yapmış. ...ne yapmamız gerekiyor diye bunu tartışıyoruz yani. Hı hı. Masa başı oryantirin de var diyebilir miyim? Yani. Evet, süper. Harika. Bir de dinleyeceğimiz için tekrar... E, ...oriyantirin'e başlamak isteyen ne yapsın? Nereye bakmalı, nereye başvurmalı? Ee, i̇lk yapacağı iş bence... tr'ye girip... ...oriyantirin'e dair e, çok kapsamlı bilgi alabilir. Pazar parkurlarına kayıt olabilir. Nerede olacağını... E, ve hangi haritayı istediğini, işte bunun için yeni başlayan, kısa, orta, uzun, teknik şeklinde giderek zorlaşan parkurlarımız var. Ee, bu, burada yeni başlayan biri de rahatlıkla oradan kayıt olup pazar günü gibi herhangi biri, biri yapabilir bunu. Herkese açık. Ve pazar günü geldiğinde orada eğitimlerimiz doluyor. haritana nasıl okunur? Ee, ...ve bunun gibi şeyler... ...ve bu aslında sadece kayıt olup gelmesi... ...ve istekli olması yeterli. Çocuklarıyla da gelebilirler. Aileler için bence mükemmel bir aktivite. Pazar sabahını ormanda ailesiyle beraber... ...geçirmek isteyenler kesinlikle tavsiye ederim. Sana peki kartlısan öğrentilik yaptın mı hiç? Abi bu sene evet yaptım ve... ...aşırı eğlenceli geçti. Ee, en unutamadığım aktivitelerden biriydi zaten... Ee, bayağı kar yağmıştı. Ama şey çok komik oluyor... ...hedefe giderken yol çizilmiş oluyor zaten... ...çünkü adımları falan takip ediyoruz, ediyoruz falan... ...bayağı komik olmuştu o. Ben de işte o etkinliği... ...o, o Şubat'tı galiba değil mi? Şubat mı, Ocak evet. mı sonu bende. Şubat. Şubat'tı Aynen. galiba. O kadar kar karyadı ki beklemediğimiz bir şeydi... ...ve parkura çıktığımda... ...çok erken geldim ben... İlklerinden ben çok izi göremedim ama o araziyi çok iyi bildiğim için biliyordum evet. nereye gideceğimi ve hatta orada bir yarışmacı bir sporcu yarışırken yarışırken derken böyle simbolik yarışma aşağı inerken benim çipimi kaybettim. ...karnın içinde düştü ama neyse ki buldum sonra... ...ve ilk kez dedim ki keşke bitmeseydi orta park aynen, daha çok aynen, hedef evet. olsa. Çünkü normalde ya bir, bir bulalım hepsini de bitsin diyorsun dedi ama bu sefer hakikaten müthiş bir şey yani, yani karda kovamak lazım. Bayağı da kalabıktı ben beklemiyordum evet. böyle. Yani bizim o da beklemiyordum. Bayağı gelen oldu yani. Yani her hava koşulunda bu etkinlikler gerçekleşiyor. Tabii ki evet. Yağmurda da yapıyoruz. Doluda da. Karda da yaptık. E, aşırı bir e, hava koşulu olmadığı sürece yapıyoruz. Zaten o gün ben hatırlıyorum ki bir gün öncesi pazardan önce İOG böyle bir yazı koymuş. Instagram'da sanıyorum. İşte ulaşım olduğun halinde antrenman oluyor Aa, yani. Biz ulaşım... Evet. Evet, evet. İlk yaşa oldu. çıktığımda aşırı yağmur yağmıştı ve e, ona rağmen bırakmamıştım ben orienting'i. Geçen haftada mesela yarışa çıktığımda dolu yağıyordu. Yani bir engel teşkil etmiyor bu durumlar. Hı hı. Vay be. Zaten o haftada biz de İznik'te koşmuş olduk. Siz de Sivas'ta, Sivasta dediniz sanıyordum. Evet. Orada hava şartları çok var. var Aynen öyle. Bu arada Sivas konusu geçince Sivas'ta bir kongrenin yapıldığı lise varmıştı. orayı gördünüz mü? Ee, Arkadaşlarımız geçen. E, muhteşem Aynen. bir yermiş orası evet, hala. E, o tarih orada korunuyor. E, aslında bu yarışmaların, müsabakaların güzel tarafı da gittiğiniz yerlerde de daha önce görmediğiniz yerleri de görmek, ziyaret etmek. Her türlü yarış da var aslında yani müsabakada. Aynen ...mesela bu sene Tokat'a gittik... Ee, ...orada yarış oldu... Baş... ...Tokat, Ordu... E, şey, ...Kapadokya'ya gittik sene başında... ...o çok muhteşemdi, Hı, evet. ben daha önce gitmemiştim... ...Pirbacıların içinde oryantirin yaptık... Efsane. ...mağaranın içinden geçerek hedefe gittiğimiz oldu... E, ...bunun dışında... E, ...daha önceki senelerde... ...İzmir, Antalya... E, ...İzmir'de yine Bergama... ...eskişehir'de... ...eskişehir'de özel yarış düzenlenmişti... ...aslında... Ee, ...bir şey yok, bir coğrafyası yok... ...çok farklı coğrafyalarda yapılabiliyor... ...çok farklı illerde yapılabiliyor... ...ve aslında daha önce Türkiye'nin görmediğim bir sürü yerini... ...orientering sayesinde tanımış oldum... Peki e, şu an kaç yaşındasınız? Ben 23,5-24... <gülüyor> <yiyiz. gülüyor> 22 bende... 22. Peki yaşıtlarınıza ve üniversitedeki arkadaşlarınıza... ...orientering ile ilgili tavsiyeniz neler olur? E, spor ile ilgili de olabilir spor, yani... Aslında evet direkt şunu söyleyebilirim... ...genel olarak orientering bunun bir parçası... E, Okul dışında hayatlarına bir şeyler katmalarını çok fazla tavsiye ederim. Bunlardan biri oryentirin de olabilir. Ee, çünkü çalışma hayatına girdiğinde insan bu kadar fazla fırsatı bulamayabiliyor. Ee, ve oryentirin bazında söylediğim düşünürsek de doğayı seviyorlarsa, hareket etmeyi, spor yapmayı, koşmayı seviyorlarsa ya da sevmek istiyorlarsa... E, ...sadece koşmayın. birazcık da e, bu beni bulmaca, bilmece ya da aslında harita okuma daha doğru olur. Bulmaca, bilmece demeyeyim yanlış olur. Ee, ...kafalarında dakika. kullanabilecekleri bir spor cistiyolarsa... ...hatta bunu zaten koşarak santranç da deniyor... Hı hı. Ee, ...aslında bu tam olarak... E, ...orientering yapması gereken kişi olduğunu söyleyebilirim... ...böyle düşünen insanlar. Harika. Yani full e, dersler olsun, sınavlar olsun... ...vizeler olsun... E, ...insan bir süre sonra patlayacak gibi oluyor... ...ve bu spor sayesinde işte bir rahatlama oluyor... ...bir ormanın içine giriyorsun... ...bir nefes alıyorsun... ...biraz öyle odaklanmak da gerekiyor ya... Yani bol oksijen bu tabii ki hani sınavlar haricinde iş yaşamındaki kişiler için de geçerli aslında yani kendilerine farklı bir ee, evet. hobi mi aslında bir yaşam biçimi bu. Doğru mu? Yani bu mesela staj işini ayarlayan da var bizden. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ama o yaşam tarzı. Çünkü evet. bizim için artık koşu da hobi değil. Artık yaşam, yaşam tarzı, tarzı oldu. Oğrenç de böyle, böyle düşünüyorum ki başlayan sonra bırakmıyor. Böyle bir alışkanlık, bağımlılık yapıyor. İçinden yani bağımlılık yapıyor. Evet, evet. Ben de öyle oldu ama çok güzel bir bağımlılık. Akatın evet, Pazar erken saatlerde kalkmak için çok güzel bir yer. Evet. Evet. Neden? İşte normalde yataktan, kendine attıktan sonra artık geri <gülüyor> peki sosyal medyada size soruları olanlar nasıl ulaşabilirler? Son bir dakika içindeyiz bu arada. İyi, İçi Orientini Kulübü diye Instagram hesabımız var. İstanbul Orientini Grubu diye hesabımız Hı -hı. var. Oradan yazabilirler, mesaj atabilirler. Hı -hı. Facebook e grubumuz da var. Facebook Aynen, grubumuz Facebook kişisel grubu. peki sizin sayfanız? E Aynen Sena Yılmaz diye Hı -hı. Instagram'ım var. Benim de Doganta Instagram hesabım. Instagram hesabınız. Evet bugün... Muhteşem iki sporcuyla birlikteydik ve eminiz ki muhteşem başarılarıyla tekrar konuk edeceğiz kendilerini. Ee, ne üzerine konuştuk? Oriyantirink ve üniversite öğrencilerimiz orientirink sporunu anlattılar. Ben Alper Dalkalıç. Ve ben Yelena Polikova. Tarık Doğan. Sena Nur Yılmaz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve konuk olduğunuz çok teşekkürler sizlere. Bizi Bizi teşekkür, ederiz teşekkür ederiz ve ayrıca e, pazar yarışından sonra tekrar görüşmek üzere artık <gülüyor> ben anlatırım ne oldu ne bitti nasıl yolumu buldum. <gülüyor>